أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا لولا أن هدانا الله وما توفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد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 Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatüh. Paylaşıyorduk sizlerle ilim rahmet ve aşk medeniyet İslam'ın tevhid inancını, tevhidin inancın imanın hayatın tüm karelerine yansıışını, hayatın tüm sahnelerine yansıışını, dimdik duruşunu, insana insanı insan yapan insanı insanlığından haberdar eden, insanı hakiki manada insan eden, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın, aşk deryasından bahsediyorduk. Ve şimdi, dikkatimizi celbedecek aklımızın yurumu, kalbimizin,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 İman etip imanla dirilen ama imanının garantisi, imanının prizi olan ameli de eksikliği bizlere sunması, bizleri bir silkelemesi gereken bir oranda aslında. Namazdan uzaklaşan insanlık, namazdan yüz çeviren insanlık, namaz ile dirilişten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 Bu aşk mektubu, sevgi mektubu, imana davet mektubu, Bizans kralı Heraklius'a e ulaştırılmak üzere Cebrail aleyhisselamın bazen kılığına girdiği Dihiye-i Kelbi radiyallahu anna hazretlerine verilmişti bu görev. Dihiye-i Kelbi aslında o ayrı bir konu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 ''Yerin göyun ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi'' diyor. ''Dediklerini düşünmez misiniz?'' diyordu. Araştırıp imana eriyordu. dihe kalbi böyle birisiydi. O bambaşka bir zat aslında. Bambaşka bir örnek hayatımız aslında. Cebrail aleyhisselam bu güzel insanın kılığında cisminle benzer bir vaziyette bazen gelirmiş. Vahyi öyle getirilmiş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 Koşun o aşk elçisine doya Buyuran o sözüne uyup Allah Resulüne tam ittibariyle Tezkiye olunan Dertemiz olan bu aşk eli Sadece diz bedenen ruhen değil Bedenende aşkıyla Öyle sevgililer sevgilisine benziyordu ki Musab gibi Eba Bekir Ömer gibi Her biri ne kadar da aşk sultanına benziyordu Seven sevdiğine ne kadar da Benzetiyordu Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dehye kalbi Kelbi'yi seçiyordu. Sevgili Dehye, bu mektubu Bizans Kralı Heraklius'a sunması için bu sıranın emirine valisine teslim eder misin? Lütfen. Mektubu alan Dilhye, sevinçten gözyaşlarına akıtıyordu sakallarının üzerine.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 san emiri Haris'in yanına varmıştı. Haris, Dihye radiyallahu anh'ın Heraklüs'e götürmesi için, Adi bin Hatim'i vazifelendirdi. Adi bin Hatim de, Dihye'yi alarak Kudüs'e götürüyordu. Allah, öyle bir ortam yaratıyordu ki, öyle bir ortam hazırlıyordu ki,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 Aşk elçisi Resulullah Aleyhissatü vesselam'ın mektubunu Heraklius'un yanındaki minberlerden birinin üzerine koyu verdi. Heraklius aldı mektubu, açtı, tercüman istedi. Tercüman aldı aşk elçisinin mektubunu ve başladı okumaya.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 Eğer iman ettiğimi, onun davetini kabul ettiğimi söylersem hükümranlığım elden gider ve Rum halkı beni öldürür dedi. Uskuf kenara çekilecekti. Daha sonra adamlarına emir vererek Dıhye'ye hediyeler ve ikramlar hazırlayacaktı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 ailesinin özel hazinet darlığında bulundurması ve hürmet ve tanzim içerisinde nesilden nesile aktattırması onun iman ettiğinin bir işaretidir. Ancak dışarıya vuramamıştır. Evet. Allah Resulünün hayat çizelgesini hayatlarına geçirmek ile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 çocuklarıyla baş başa kalmış mazlum insanda masum insanda ağlamaz. Ama sorun bizim Allah Resulü'nün aşk elcisi Habibullah'ın hayat programını hayatımıza yerleştirmekten kaynaklanmıyor mu? Bunu söylerken üzülelim ümitsizliğe düşelim diye değil. Hayır, hayır. La teqnetu min rahmetillah İslam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 İki tatlı dudağından dökülen bal kadar baldan da tatlı sözlerini duyunca insan kendini sorguluyor sevgililer sevgilisi sevgilimiz ile dökülmüş sünnetini yaşayıp nefs mekkesinden gönül medinesine hicat ederek sevgili olanlara selam olsun Yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Rabbimizin ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, nurlu İslam'ın rahmet yolunda, sırat-ı müstakiminde sizleri ve bizleri sabit kılmasına niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bizlere özel efimin internet sitesinden, mail adresinden, fakslardan ve özel efimin mektup adresinden ulaşabilir soru, düşünce, görüş ve tavsiyelerinizi ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere sevgi ve saygılarımızla. Allah'a emanet olunuz. Selamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.